Ağabey Allah'ımın Şeytanı Rajağım. Bismillahü Rahmanü Rahim. Alhamdulillahü Rabbi La ala Sıyed Ana Muhammed'e sadık, Amin. Allahumma da ilm illa ma alemtena. İnne kentel Gâlim Hakim. Allahumma alem ma yinfâna ve bima ilman وَرْزِقْنَا اشْتِنَابَهُ وَجَعَمْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا وَاتْخِنَّ بِرَحْمَتِكَ فِي اِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعَذٍ Şemailur Rasul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin hususiyetleri Dersimiz Allah nasip ederse çarşamba gününden itibaren bu konu üzerinde devam edecek. Rabbim inşallah bize gidebileceğimiz kadar inşallah haftaları kolaylaştırsın değerli kardeşlerim. Amin. Biz geçen derslerimizde sizlerle beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerine değinmiştik. Uzun bir çarşamba bu derslerimize devam ettik. Allah nasip ederse bu dersimizde Şema İdur Rasul dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin hususiyetleri, kişisel özellikleri, onun adaleti, rahmeti, onun güzel halimliği, yumuşaklığı bu ve buna benzer konuların, mevzuların üzerinde durmaya çalışacağız. Bir siyer dersimizde hatırlarsanız bir kronoloji dediğimiz tarihi bilgilerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan ölümüne kadar olan bölümü tarihi tarihine, günü gününe, ayı ayına kazve kazve ne yaptık ders olarak işlemiştik. Değerli kardeşlerim siyer çalışmalarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili çalışmalarda iki metot var. Biz birinci metodu işledik. Tarihi tarihine, günü gününe, ayı ayına, yılı yılına biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan ölümüne kadar olan o bölümleri tarihiyle beraber sizlerle değerli kardeşlerim ders yaptı. Bu birinci metot. İkinci metot ise Peygamber Sallallahu Aleyhi sellemin seçkin hususiyetleri dediğimiz onun kişisel boyutu, fiziksel yapısı, onun rahmeti, adaleti, halimliği ve cesareti gibi güzel ulvi değerlerini maddi madde işlemek ve Resulullah'ı böyle tanımaktır. Hani bir tarihi boyutuyla A'dan Z'ye peygamberimizi doğumundan ölümüne kadar tanıma, bir de onun bu güzel vasıflarını, özelliklerini, kişisel yapılarını göz önüne getirerek değerli kardeşlerim kaynaklara ve delillere dayanarak tanıma metodudur. Bizim şu an üzerinde durduğumuz ve dersolar işleyeceğimiz de bu inşallah metottur değerli kardeşlerim. Sizden de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin hususiyetlerini kişisel seçkinliğini ve özelliklerini ve üstün ahlakını ve yüce vasıflarını değerli kardeşlerim işlemeden önce siyer çalışmasının yani Peygamber hayatını öğrenmenin vacipliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımanın gerekliliğini ve uygulamalarına bağlanmanın zorunluluğunu Değerli kardeşlerim anlatmak istiyorum. Yani sohbete geçmeden önce mutlaka dersimizin başında mukaddimemizde Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını öğrenmenin vacibliğini delillerle ispat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Mümin Rabbinin kendisine emrettiği herhangi bir ibadetle alakalı bir meseleyi farz mı, vacip mi, mubah mı? sünnet mi, mekruh mu olup olmadığını sorması lazım, bilmesi lazım. İbadetlerle alakalı bilmemiz gereken bu hükümleri nasıl bilmek zorunluluğumuz varsa acaba siyah çalışmaları bu noktada mümin için vacip mi sünnet mi, mekruh mu bunu da bilmek gerekiyor. Biz bu sohbetimizde siyer çalışmasının Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmenin onu tanımanın siyere öğrenmenin ve kavramanın vacip olduğuna değerli kardeşlerim varacağız. Yani o zaman şimdiden hükmümüzü ortaya koyduk. Yani Allah Resulü'nün hayatını öğrenmek vaciptir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini hayatını mücadelesini doğumundan ölümüne kadar tüm gazveleriyle beraber insanlara muamelelerini ve onun güzel vasıflarını öğrenmek vaciptir. Vacip nedir? Farz hükmündedir. Yani her bir müminin her bir müminin dedik, alimlerin değil veya siyercilerin veya tarihçilerin değil, her bir müminin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenme zorunluluğu vardır. Pemame Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı siz iyi biliyorsunuz ki kavli, fiili ve takviri bir sünnettir. Yani Peygamber Aleyhisselam söz söylemişti, Bu sünnettir. Fiili bir şey ortaya koymuştur. Bu sünnettir. Taklili dediğimiz, sukut ettiği şeyler olmuştur. Bu sünnettir. Vahyin ta kendisidir. Allah Azza ve celle ona uymayı, ona itaat etmeyi, emrini dinlemeyi, yasaklarından sakınmayı bizlere kitabında ve Resulullah ta kendi hadislerinde emretmiştir vacip kılmıştır. Kur'an'la beraber kendisine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne verilmiştir? Bir misli olan sünnet verilmiştir. Dolayısıyla bu durumda ileride de göreceğimiz ve işleyeceğimiz siyar veya şimdiki anlatmak istediğimiz sünneti kavramak öğrenmek tanımak her bir mümin için vaciptir değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini Hedyun dediğimiz uygulamalarını, hayatını ve seçkin hususiyetleri dediğimiz şemailini öğrenmek zorunluluğumuz vardır. Çünkü biz insanların içinde en şerefli olanı, çünkü biz Allah'ın bize seçkin bir hususiyetle gönderdiği bir elçiyi, çünkü biz insanlığı aydınlatan bir elçi ve önderi tanımaya gidiyoruz. Böyle birini tanımak vacip olmaz mı? İnsanların örnek aldığı, model olarak gördüğü bir insanı tanımak zorunluluğumuz yok mudur? Biz üstelik ona iman etmişiz. Üstelik ona iman etmişiz. İmanımızın gereği, imanımızın sağlam temellere oturması için onu tanımak zorunluluğumuz. Ona uymak zorunluluğumuz. Onun emrettiğini yerine getirmek zorunluluğumuz. Yasakladıklarından da sakınmak zorunluluğumuz vardır. O halde peygamberin sözünü, fiilini, sukutunu yani takdirini öğrenmek üzere yaptığımız siyer çalışması veya bu şemail-i Muhammediye veya şemail-i Rasul dediğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin hususiyetini öğrenmek hepimizin üzerine bir vaciptir. Vacibin ne olduğunu da demin siz kardeşlerimle Karar verdik, farz olduğunu ortaya koyduk. Biz bu görüşü ortaya koyarken şahsi bir görüş ortaya koymuyoruz. Aksine bu bizim görüşümüz, geçmiş sedefimizden aldığımız bir görüştür. Dolayısıyla bu konuda bu ümmetin alimleri değerli kardeşlerim bizlere deliller ortaya koymuştur. Zaten bize ne oluyor ki? Biz bizden öncekilerin yolundan başka bir yola nasıl gidebiliriz? Biz zaten senefi i yolunda ise bize onların söylediğine, onların bize öğrettiğine tutunmaktan başka bir yol yoktur değerli kardeşlerim. farz ayın dedik, vacip dedik. Ne anlama geliyor? Kişinin terk ettiği takdirde günaha girdiğini ve asla terk etmemesi gereken bir emir, bir hüküm olduğunu bilmemiz lazım. Tıpkı namaz kılmak farzı vaciptir. Oruç tutmak vaciptir. Zekat vermek vaciptir. Bile bile bir vacibin terci ise Allah ve Resulü'nü yalanlamaktır. Bu yüzden bile bile bir vacibin terci Allah muhafaza kardeşlerim küfürdür. Bu açıdan farz-ı ayın veya vacip bu anlamlara gelir. Ama farz-ı kifaye ise değerli kardeşlerim, farz-ı kifaye müminlerin bazılarının yaptığı zaman bazılarından sakıt olan, düşen ibadetlerdir. Veya cenaze namazı buna örnektir. Tecvid ilmi buna örnektir. Veya miras ilmi bunu örne örnektir. Veya zekat e, ilmi buna örnektir. Her bir müminin bu detaylı bilgileri öğrenmesi, değerli kardeşlerim, mümkün değildir. Veya hak ilmi dediğimiz birlerine hak uygulamayı her bir müminin öğrenmesi mümkün değildir. Bazı ilim ehlinin alimlerin bilmesi yeterli de diyelim ki memleketimizde bu alanda veya Şam'da veya Medine'de 5 alim çıksa bu alanda uzman olsa diğer bütün imamlardan, alimlerden, ilim ehlinden ve Müslümanlardan bu değerli kardeşlerim düşmüş olur. Biz o zaman farz aynı iki kısım. Değil mi? Farz iki kısım olaraktan ortaya koyduk. Birisi farz ayın, bir diğeri de farzı Kifai olarak. Ama bizim anlattığımız siyer dersinin farz-ı ayın kısmında olduğunu söyledik değil mi? Siyer farz-ı ayının içindedir. Neden? Bunu biraz sonra zaten delillerle ortaya koyacağız değerli kardeşlerim. Bakınız buna dair ilk delilimiz Curat 7. ayeti kerime. En azından ayet numaralarını not edebilirsiniz. وَعْنَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهُ وَعْنَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ الله. Bilin ki Allah bize hitaben sesleniyor. İçinizde Allah'ın elçisi vardır. İçinizde Allah'ın elçisi vardır. Hucurat 7. ayet-i kerime. Allah ayetinde değerli kardeşlerim, içinizde Resulullah bulunmakta demek de değerli kardeşlerim, Onun hakkını ve emrini bilmeyi bize emretmektedir. Ashab-ı kiramın içinde Rasulullah var. Allah onların arasında içinde olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan haber veriyor. Aynı zamanda şu an bile aramızda içimizde onun sünneti vardır. Şahsiyeti demedim. Zatı demedim. Ne dedim? Onun sünneti var. Çünkü şahsiyeti onun insanlığı ölmüş, Ama onun sünneti bakidir. Allah Resulü'nün sünneti olan sözü, onun fiili ve onun taklidi kıyamete kadar da baki kalacak. Allah ayette bilin ki derken sizi Allah'a, Kur'an'a, İslam'a davet eden o Resul içinizdedir. İçinizdedir derken o anda nasıl ashabın içinde ise şu anda da bizimle sünnetiyle içimizdedir. Tamam mı kardeşlerim? Yani ashab onu görerek iman ediyor, emrine tutunuyordu bununla mesuldür. Görüp iman etmek zorunluluğu vardı. Biz görmeden iman eden müminleriz. Görmediğimiz için de biz neye tutunacağız? Neye sarılacağız? Onun sünnetine sarılacağız. O açıdan bizim ismimiz ashabın ismi gibi değildir. Ashab-ı kirama ne demiştir siz benim? Ashabımsınız. Ama beni görmeden iman edenler ise benim ihvanım. Kardeşim, güzel ismini değerli kardeşlerim, vermiştir. Dolayısıyla bu ayet-i de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat sünnetinin içimizden olduğuna dair bir emir var. Ayet başında "wa'nemu" diyor. Wa'nemu yani benimki. Allah bize Resulullah hanime salat ve selamı bilmeyi emrediyor. Tanımayı emrediyor. Onun hakkında bütün tafsili bilgileri kazanmayı emrediyor. Allah "wa'nemu" diyorsa bininki diye bir emir kibiyle bize hitap ediyorsa biz biliriz ki anlarız ki Kur'an'daki tüm emir kipleri bize vacip olduğunun delilidir. Allah bize dediği zaman namaz kılın, zekat verin dediği an anlarız? Namaz kılmanın vacipliğini ve zekat vermenin vacipliğini anlamış oluruz değerli kardeşlerim. Bir kimse yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görse düşünün ki Allah da ona bak yanında Resulullah, içinizde Resulullah vardır demiş olsa ne anlaşılır? Yani ona ey insanlar, ey onu görenler ona itaat edin, emrine uyun, yasandan sakının, gittiği yoldan gidin, onun size emrettiği sünnetin, hedyon, uygulamanın izinden ayrılmayın olaraktan anlaşılır. O halde bu ayetten değerli kardeşlerim bu gerçeği açıkça görmüş oluyoruz. Allah ashaba içinizde Resulullah vardır derken o halde onun hükmüne, onun emrine itaat edin, onunla sevinin onunla beraber olun onu muhafaza edin yolunda birlik olun ve davasına sahip olun. Ve onu iyi tanıyın, onu iyi anlayın, ona güzel itaat edin değerli kardeşlerim emrini vermektedir. O halde burada fa'nemu yani bilinkiden ne anladık? Allah bize onu bilin, onu tanıyın diye emrediyor. Demek ki o zaman Allah kitabında bilin diyorsa siyer öğrenmenin, hayatını öğrenmenin, şemailur rasul dediğimiz Resulullah aleyhissalatü vesselamın seçtiği, hususiyetlerini öğrenmenin vacibliğini bu ayetle ortaya koymuş olduk mu? Koymuş olduk. Ayet değerli kardeşlerim buydu. وَعْلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki o Allah فَعْلَمْ enne ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ ki o Allah'ın Resulü içinizdedir. Bir de bildiğiniz gibi Muhammed Suresi 19'da فَعْلَمْ اَنَّهُ la ilaha. İlla evet bu ayeti kerimeyi kimi hatırlıyorum? Evet. فَعْنَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ İllallah. إِلَّ <اللّٰه> Değil mi? Bil ki ondan başka hak yoktur. Allah ayette neyi emrediyor? فَعْنَمْ Bil ki neyi bil ki? Allah'ın birliğini tevhidi bil ki diyor. Allah nasıl tevhidi kendisinin bilinmesini vacip kılmışsa Resulünün tanınmasını da Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın değerli kardeşlerim vacip kılmıştı. Bunu inşallah bilmiş olalım. İslam düşmanları günümüzde sünnet ve peygamberimizin kişisel özellikleri hakkında çok şüpheler uydurmalar ona yakışmayacak değerli kardeşlerim iddialarda bulunmuştur. Kim bunlar? İslam düşmanları. Batılı olsun olmasın İslam düşmanları peygamberimizin kişisel güzelliğini onurlu ahlakını, şerefli tutumunu gölgelemek için müminlerin arasına fitneler sokmuştur. Peygamberimizin hakkında çok çirkin iftiralarda bulunmuşlardır. Örneğin çok kadınla evlenme hususunu dillerine dolamışlardır. Okuma yazma binmeme halini ümmiliği değerli kardeşlerim gündem etmişlerdir. Arap kültürünü yaydığına dair yaygaralar ortu yapmışlardır. Cahil Arap toplumunu saltanatıyla kandıran bir Arap lideri olaraktan tanıtmışlardır. Ve ona zekiydi, önderdi, apkari dediğimiz deha insandı diyerek aslında onun asli vazifesini yani Resulullah oluşunu, Allah ertesi oluşunu gölgelemek istemişlerdir. Bu açıdan Allah Resulü hakkında söylenen bu iftiralara nasıl cevap vereceksiniz? Siyer okumazsanız, Resulünüzü tanımazsanız, hayatını öğrenmezseniz, onun kişisel vasıflarını anlamazsanız, siz batılılara olsun veya batılı olmasın çevrenizde olan tüm bu uydurmalara, peygamber hakkındaki bütün iftiralara nasıl cevap vereceksiniz değerli kardeşlerim? bakın zorunluluğunu görüyorsunuz değil mi siyer okumanın Peygamber aleyhisselatü vesselamın hayatını öğrenmenin gerekliliğini siz iyi biliyorsunuz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında kim evlenmişti Hatice annemizle Hatice annemiz kendinden 15 yaş büyüktü aynı zamanda Hatice annemizle evlendiği bir dönemde ikinci bir eş aldı mı almadı bütün çocukları değerli kardeşlerim kimden doğdu Hatice annemizden doğdu. İlla bir çocuk. Hariç, bütün çocukları Hatice annemizden doğdu. Ve bununla beraber öldükten sonra evlendi. Değil mi? Bu neyin delilidir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşine duyduğu muhabbeti, sevgiyi, eğer biz bakın bu bilgileri öğrenirse, siyer kaynaklarımıza müracaat ederse, annemizden tut, tutun, bütün sahabeleri hakkıyla kavrar ve öğrenirse, İslam düşmanları aramıza bir fitne sokabilir mi? Bizim dinimizden bizi soğutabilirler mi? Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında iftiralarında haklı olabilirler mi? Olamazlar değerli kardeşlerim. Eşlerinin zaten Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam hakkında söyledikleri sözler bizim tarihi kitaplarımızda, bizim muhaddislerimizin dillerinde, bizim hadis alimlerimizin bizzat sünen kaynaklarında kayıtlıdır. Bu yüzden... Ona atılacak iftiraların asla ve asla yeri yoktur. Elhamdülillah geçmişte olsun günümüzde olsun alimlerimiz bu zalimlere bu İslam düşmanlarına gereken cevapları vermiştir. Bakın şimdi anlatacağım noktaya dikkat kesilin dünyada İslam dininin ilme, delillere, bilime, kaynaklara, ricam ilmine hani senet ilmi var dedik ya bir hadis kimden gelir filandan filandan filandan bu insanların, bu ravilerin hakkındaki ilme diyoruz. Onlar hakkında bilgiyi, onların nerede yaşadıkları, hangi hal ve hangi hayat üzerinde bulundukları, bütün bunların hakkında detaylı, tafsili bilgileri İslam ilminin verdiği değerli kardeşlerim, önem kadar hiçbir din ve hiçbir medeniyet vermemiştir. O halde yeniden söylüyorum, İslam dininin ilme, delillere, kaynaklara, rican ilmine, tarihi kaynaklara, günü gününe, ayı ayına, yılı yılına verdiği değeri, önemi, değerli kardeşlerim, hiçbir din, hiçbir medeniyet, hiçbir insan ve hiçbir ülke böyle değer vermemiştir. İslam alimleri bırakın, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muzaffer hocam hayatını A'dan zeya doğumundan ölümüne kadar değil, bizzat tüm sahabelerin hayatını Yazmıştır günümüze kadar biz onların hayatını değerli kardeşlerim onlardan öğreniyoruz. Hatta sahabelerin nerede doğduğu, nerede öldüğü, neler gittiği, hangi gazvaya katıldığı, eşinin adı, ne zaman İslam'a girdiği ve nerede, hangi belde, nerede Allah yolunda cihad ettiğini bütün dönün İslam tarihinin kaynaklarında değerli kardeşlerim bulursunuz. Böyle bir rivayet ilmi, böyle bir kaynak ilmi hiçbir dinde olmamıştır. Bu dinimizin ilme verdiği, rivayete verdiği, kaynağa verdiği, rüccete verdiği, delile verdiği önemi Ali kardeşin açıkça ortaya koymuştur. O halde hiçbir din ve medeniyet İslam'ın ilme ve kaynağa gösterdiği değeri göstermemiştir. Bunda Batılılar da değerli kardeşlerin şahittir. Buna Batılılar da şahittir. Örneğin. Peygamberin ashabı onun nesidir? askerleridir dostlarıdır değil mi? Değil mi kardeşlerim? Şimdi hangi gazveye katılan bir sahabi varsa hepsinin adını, hayatını, nerede doğduğunu, nerede öldüğünü, nereye gömüldüğünü rahatça bulabilirsiniz. Dönün İslam tarihlerinde bunları bulabilirsiniz. Belki tercüme edilmemiş kaynaklarımız var. Siz Türkçe'de belki bunları bulamayabilirsiniz ama Arapça kaynaklara döndüğünüz zaman onları tek tek bulabilirsiniz. Dünyada İslam kütüphanelerinde bunları bulmamız mümkündür ve kolaydır. Ancak değil kardeşlerim, şu yakın tarihten yakın tarihten bazı insanların veya bazı komutanların yanında beraberinde olan askerlerin sadece bana adını yazın gelin desem siz bunları bile bulamazsınız. Profesörler bile bulamaz, akademisyenler bile bulamaz. Neden? Napolyon Mısırı fethetmeye gitti. Acaba yanında kaç tane askeri vardı? Kaç tane komutanı vardı? Topu topuna saysana yani atıyorum 10 bin tane askeri olsun. Hangisinin ismini bulabilirsiniz? Ama İslam tarihine dönün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm ashabının ismini kaynaklarda delilleriyle onların nerede yaşadıklarıyla alakalı bilgileri bulabilirsiniz. Bu neyin delilidir? Dinimizin ilme, rivayete, tarihe, kaynağına değer verdiğinin açık bir delilidir. Yakın tarihin insanları bile tarihlerini kavramada, bilmede, delil getirmede aciz kalmaktadırlar. Kurtuluş Savaşı'nda kaç tane insan nerede ve nasıl savaştığına dair nerede bilgi edinebilirsiniz? İnanın çok zor bilgi edinebilirsiniz. Ama 1400 küsür, 1432 sene olmuş değil mi? Şu an döndüğünüz zaman o sahabelerin tümünü tek tek kaynaklarıyla bulabilirsiniz. Hatta ondan sonra gelen tabiîn, tabiin tabi dediğimiz bu ümmetin sedefine kadar ondan günümüze kadar gelen alimleri ve mutfaki insanları... ...değerli kardeşlerim elhamdülillah, tarihi kaynaklarıyla, nerede ve nasıl yaşadıklarına dair birçok kitaplarda bu bilgilere sahip olursunuz. O halde İslam alimlerinin gösterdiği titizliği dünyada hiçbir bilim adamı göstermemiştir. İslam dini bilimin karşısında değildi. İslam, insanlar cahil iken okuma yazma bilmez iken okuma yazmanın ehemmiyetini öğretmiştir. Allah kitabında iyi ki okuma ve yazma alakalı ikra bismi rabbikellezi halak seni yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle okumanın önemini ve farziyetini değerli kardeşlerim bizlere öğretmiştir. O halde mutlaka kat'i bir delille ayette de geldiği gibi ve'lemu enne fikum Resulallah içinize Rasulullah bulunmaktadır. Yani kat'i delillerle bilin, öğrenin, tanıyın Şek ve şüphe duymaksızın onun hayatını ve seçkin hususiyetlerini kavrayın. Nasıl bir yüzü vardı? Nasıl saçları vardı? Nasıl elleri vardı? Gözleri nasıldı? Yürümesi nasıldı? Konuşması nasıldı? Hitabı nasıldı? Yumuşaklığı nasıldı? Cesareti nasıldı? Adaleti nasıldı? Kahveti nasıldı? Yani bütün detaylarını tereddütsüz bir şekilde öğrenin. Allah size hem de diyor. Allah emrediyor. ve ânmu ânîfikum. Resulullah. Bilin içinizde Resulullah, onun sünneti, onun her gün uygulamaları vardır. Dönün onu sünnetini, onun her gün uygulamalarını, hayat mücadelesini öğrenin ve kat'i kaynaklar, denillerle hüccet ve burhanla öğrenin. Demek ki siyer çalışmaları zorunluymuş, zorunluymuş. Hayatını öğrenmek zorunluymuş. Rahimekumullallah. Hepinize rahmet eylesin. Sevdiklerinize de inşallah. Çağımızda değerli kardeşlerim aslında demin de bir noktada değindik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asli vazifesini görevini gölgelemek isteyen farklı farklı tanıtımlarla Muhammed aleyhisselamı tanıtmaya kalkan insanlar görüyoruz, işitiyoruz. Örneğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında batılılar olsun, günümüzde bazı akademisyenler olsun, şöyle diyebiliyor. Bakınız, Muhammed zekiydi, Muhammed liderdi, Muhammed deva idi, Muhammed ıslahatçı idi, Muhammed devrimciydi. Bakın, bunlar aslında Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı ölçü gibi gözükse de, metet met gibi olsa da, asli görevini ve vasfını unutturmaya yönelik sözler olabilir. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah gerçeğini söylemeden onun diğer vasıflarını söylemek onu ölmek demek değildir. Anlatabildim mi? O halde bakınız burada bu maksatlı bir takım iddialara dikkat edeceğiz. Muhammed Allah'ın ağçısı sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz aynı zamanda zekidir. Allah'ın resulü diyeceğiz. Bakın zekidir. Tahadır. Örnektir, liderdir, ıstahattır. Yol göstericidir, aydınlatıcıdır, kandildir, müjdeleyicidir, din sevincidir. Allah resulü ve ardından bu. Allah resulü ardından bu. O açıdan birilerinin o zekidir. ...o abkari, o deadır... ...o ıslahatçıdır, o şöyledir... ...bu böyledir sözünden ziyade... ...biz onun Resulullah'tır... ...demesini bekleriz. Resulullah'tır demesini isteriz. Birçokları... bazen medyada olsun... ...bazı haber organlarında olsun... ...ve bir takım seminerlerde... ...Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı... ...Muhammed ismini anıyor... ...Sallallahu Aleyhi ve sellem demiyor... ...veya Peygamberimiz demiyor... ...veya sevgili Resulullah... ...sevgili Peygamberimiz demiyor... Tabiri bile kullanırken dikkatle kullanıyorlar. Aslında ağızlarından çıkan o kelimeler onu övmek için değil korkularından dolayı o kelimeleri kullanıyorlar. Ellerinden gelse Muhammed Aleyhisselam'ı da övmeyecekler değerli kardeşlerim. O halde amaçları bir takım insanların, grupların, İslam <gülüyor> düşmanlarının sürekli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl ismini ve asıl vasfını ve asıl görevini unutturarak başka noktalara çekip Peygamberimizi değerli kardeşlerim asli sorumluluğundan ve bilmemiz gereken asıl olan konumundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Peygamberi tanımanın o halde birkaç ayet delil getirdik, zorunluluğunu öğrendik. Şimdi ben başka ayetlerde de getiriyorum. Mü'minun 69. ayeti kerime Ennem ya'rifu rasulehum fahum lehu Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılarda mı bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Mü'minun suresi 69. ayet-i kerime. <gülüyor> Yoksa peyhamberlerini henüz tanımadılar da mı? Bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Mü'minun 69. ayette Allah açıkça bakın tanımayanları kın, kınamaktadır. Onlar tanımadan mı onu inkar ediyorlar? Demek tanımak zorunluluğunu Allah bize emrediyor. Mekke toplumu, Mekke müşrikleri tanımadılar mı, tanıdılar. Ama tanıdıkları galiba ondan yüz çevirdine Allah Resulü'nün tanınması gerekliliğini, onu tanımanın vacipliğini bu Kur'an'ın ayetinde bulabiliriz kardeşlerim. Bir başka ayette kabun 8. ayeti kerime فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورُ الَّذِ اَنْزَنَّهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ onun için Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o nura yanından maksat Kur'an'a inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bakın Allah ayette açıkça Allah'a imanı, feyhambere imanı ve Kur'an'a imanı emrediyor. Zaten imanın gerekliliği nereden elde edilir? Onu tanımaktan, onu öğrenmekten. İman ettiğin insanı tanımıyorsan nasıl sevebilirsin? İman ettiğin insanı öğrenmiyorsan, kavramıyorsan, okumuyorsan hayatını ve sünnetlerini nasıl ona örnek alabilirsin? Allah ayetinde ona uymak zorunluğunu emretmiyor mu? Emrediyor. Peki uymak nasıl olabilir ancak okursan, tanırsan değil mi kardeşlerim? Bu takdirde gerçekleşmiş olur. Hud suresi 120. ayeti kerime وَكُلَّنْ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَئِ rusul ne nesbetü fuadak peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her birini sana anlatıyoruz Hud suresi 120. ayet-i kerime bakın Allah ayette açıkça peygamberlerin hayatından biz sana haber veriyoruz diyor ve kullen nequssu aleyke min endai'r rusul ne nesbetü fuadak biz senin kalbini tatmin edecek geçmiş peygamberlerden örnekler veriyoruz. Geçmiş peygamberlerden örnekleri niye veriyor Allah? Tarihlerinden, siyerlerinden, hayatlarından, yaşadıklarından niçin örnek veriyor? İnsanlar öğüt alsın diye, doğruya ulaşsın diye o haber Resulullah'ın hayatından, siyerinden, anılarından, mücadelesinden öğüt almak bizim için de gerekli değil mi? Geçmiş peygamberleri Rabbim Rasulü'ne eğer öğüt olarak veriyorsa, biz o zaman Kur'an'dan da peygamberimizin hayatından Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak zorunluluğumuz yok mudur? Vardır. Tüm bunlar Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak gerekliliğine vacip olduğuna dair, değerli kardeşlerim dedilerdir. Sebe 46. ayet kerime, Kul inneme a'idukum bi vahidetim en tekumu lillahi ve furade. Sonra تَتَفَكَّرُمَا بِصَاحِبُكُمْ مِنْ جِنَّةِ Resulüm onlara de ki size bir tek öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer ve teker teker ayağa kalkın sonra da düşünün. Arkadaşınızla peygamberde hiçbir delilik yoktur. sebe 46. ayet-i kerime. Allah bizzat Muhammed aleyhissalatu vesselamın muhafazasını gerçekleştirmiştir. Onun şahsiyetini, onun hayatını, onun bütün özelliklerini koruma altına almıştır. Bakın, ayette düşünün diyor. ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا Neyi düşünün? Yani sizin sahibiniz, yani Muhammed Aleyhisselam bir deli değildir. Düşünün diyor Allah. Yani onun hakkında bilgi edinin. Madem ki Allah ayette diyorsa تَتَفَكَّرُوا düşünün, o bir deli değildir. Onun bütün özelliklerini düşüneceğiz. Onun bütün vasıflarını düşüneceğiz. Onun bütün hayat mücadelesini değerli kardeşlerim öğreneceğiz. Allah ki onu terbiye eden ve onu muhafaza eden, kendi eliyle ümmet-i Muhammed'e alim olarak, erçi olarak gönderen Allah'tır değerli kardeşlerim. Peygamberimiz doğduğu günden itibaren koruma altında mıydı? Koruma altındaydı. Mekke cahiliye toplumunun itikadından olsun, ahlakından olsun korunmuştu. Puta tapmamıştı, koşmamıştı, cahili insanların yaptığı gibi zulüm, haksızlık ve kan dökmek gibi asla böyle bir ahlakı uygulamamıştı. Allah bizzat onu zorlukta, fakirlikte, yetimlikte alarak büyütmüştü. Allah Azze onu muhafaza etmişti. Bakın Allah ayette اَلَمْ يَجِدِكَ يَت۪يمًا فَاَوَّ وَوَجَدَكَ دَالِنًا فَهَدَ وَوَجَدَكَ اَعِنًا فَاَغْنَ ayeti celidesinde buyuruyor. O seni yetim bulup da Barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Bakın bütün bu ayetler açıkça Allah-u Teala'nın Allah Resulü'nü barındırdığını, onu koruduğunu, doğru yolu gösterdiğini ve onu zengin kıldığını ortaya koymaktadır. Allah koruyor, Allah muhafaza ediyor. Böyle korunmuş bir Rasulü okumak, tanımak, öğrenmek, yolunda gitmek gerekli değil mi kardeşlerim? Allah yine ona ilmi öğreten değil midir? Bakın Allah ayette Necim Suresi 5 ve 6'da <gülüyor> çok çünkü onu güçlü kuvvetli biri Cebrail öğretti. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri Cebrail öğretti o ilmi o vahyi ve üstün yaratılışlı melek doğruldu. Necim 5-6 yani Allah öğretti. Ama kimin aracılığıyla? Cebrail'in aracılığıyla. Bakın Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ilmen muhafaza ediyordu. Allah bütün batıl itikatlerden ve kültürlerden korudu. Bir insan bir kültürden eğer etkilenirse mutlaka o kültürün etkisi onda ortaya çıkan Batılı kültürlerle veya batıl kültürlerle, beşeri kültürlerle değerli kardeşlerim, hayat süren ve bu öğrenimlerini tamamlayan birçok insanlara bakın, onlara bir meyil var, onlara bir sevgi var. Hangi dili öğrenirseniz o dilin mensuplarına muhabbet duyarsınız. Hangi dili öğrenirseniz, eğer şuurlu bir Müslümansanız bunda kendinizi korursunuz. Ama şuursuz bir Müslümansanız öğrendiğiniz o dilin sahiplerinin kölesi olursunuz. Onun peşinde gidersiniz. O açıdan elhamdülillah ki biz Arapça öğrenmişiz. Başkalarının Dillerini kavramamışız, öğrenmemişiz. Az buçuk İngilizcemiz de olsa elhamdülillah onlara da ham, hamdolsun meyletmedik değerli kardeşlerim. Bakınız Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koruma altına aldığını, okumayı öğrettiğini ve onu muhafaza ettiğini ve unuturmadığını yedirdiğini, içirdiğini birçok ayetlerde ortaya koymuştu. Gelin şimdi Alak suresi birinci ayet-i kerimeye gidelim. İkra bismi rabbikelleri hala. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki onu okutturan kim Allah, onun yaratan kim Allah. Sen okri uke flete tensa, Allah suresi altın ayeti kelimeye. Biz okutacağız, asla unutmayacaksın. Sen fele uke tensa. Biz okutacağız ve unutmayacaksın. Yani hem okutturan hem unutturmayan kimdir? Allah azze Allah koruması altında Muhammed aleyhissalatu vesselam. Yine Nisa 113. ayet-i kerime وَعَلَّمَكَ مَا tekun tanemu. Ve فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَز۪يمًا Sen bilmiyor iken sana o öğretti. Allah'ın üzerinde büyük fazlı vardır. Nimetin vardır. İhsanı vardır. Ayet neyin delilidir açıkça o zaman? Demek ki Resulullah bilmiyor iken Allah öğretti. Allah'ın büyük nimeti, ihsanı, fadlı onun üzerindedir. Yine bir başka ayet Fussilat 6. ayet kerime de ki ben sizin gibi bir beşerim bana vahyolunuyor. Ben sizin gibi bir beşerim bana vahyolunuyor. Demek ki vahyeden Allah kime vahyediyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bütün bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın ilmini, okumasını, öğrenmesini, unutmamasını, düşmanın önünde galip gelmesini, zafer ermesini sağlayanın kim olduğunu ispat eder? Allah azza ve Celle olduğunu ispat eder. O halde böyle korunmuş muhafaza altına alınan bir peygamberi tanımak, öğrenmek vacip değil mi? Allah'ın koruma altında tuttuğu ve örnek model gösterdiği bir peygamberi değerli kardeşlerim korumak ve sevmek ve onun yolunda gitmek zorunluluk değil mi? Elbette bir zorunluluktur. Aynı zamanda Allah ona yediren, içirendir. Bakınız Buhari'de gelen bir hadiste yud'imuni rabbi ve yaskin o Rabbim beni yediriyor ve içiriyor. Demek ki yediren, Rabbimin bizzat lütfudur, rahmetidir. Resulullah bunların hepsini bakın, hadislerinde de itiraf ediyor. Bir diğer nokta, Peygamberimizin yani hayatını öğrenmenin ve siyah çalışmalarının vacipliği konusunda bir ilke, hepinizin aslında daha önceden öğrendiği bir ilke, مَا لَا يُتُمِّ الْفَرْضُ اِلَّا بِهِ Farzın tamamlanmasını sağlayan şey de far hükmündedir. Farzın tamamlanmasını sağlayan şey de farzın hükmündedir. Bir farz var ama o farzın olmasını sağlayan zorunluluğunu getiren bir şey var. O zaman o zorunluluk ve o şeyin de olma hükmü nedir? Aynı zamanda farzdır ve vacip hükmündedir. Namaz farz mıdır? Farzdır. O zaman namazın farz olmasından dolayı abdest almak da namazı ikan etmek dolayısıyla vaciptir namaz vacipse o zaman abdest almak da vacip dedi, Değil mi kardeşlerim? O halde müminlerin küfürden ve şirkten korunmaları farz mıdır, vacip midir? Vaciptir. O zaman küfürden ve şirkten koruyacak ilim öğrenmek, davet etme, böyle bir dernek kaçma, müminleri bir araya getirme, sizin gibi dostlarla ilim meclislerinde oturma ve sizlerin gelip burada oturup bu dini öğrenmeniz gözlerinize vacip mi değil mi? Vaciptir. Yani siz kendinizi Rabbinizin rızasını kazanmak için nasıl koyuyorsunuz? İlimle, davetle, tebliğle dininizi burada öğreniyor, öğrendiğinizi gidip yaşıyor veya gücünüzün yettiği oranda anlatıyorsunuz. O halde yani toplumun ıslahı için, toplumun değişimi için bu ilim meclisinde oturmak vacip midir? Vaciptir. Neden? Madem ki bu toplumun kötülüğünü değiştirmek istiyorsunuz, sizin üzerinize vaciptir bu ilmi öğrenmek, bu dernekte oturmak... Ve bu daveti burada öğrenip insanlara yaymak vacipliği vardır. Diyelim ki kafir bir topluluk, Müslüman bir belde işgal etse o beldenin müminlerini Müslümanlarının o beldeyi işgal edenlerden kurtarmaları vacip midir? Vaciptir. Vaciptir. O vacibi yerine getirmek için ne gerekli o zaman? Cihad gerek. Cihadı yerine getirmek için ne gerekli o zaman? Hazırlık gerek. Hazırlık dediğimiz askeri hazırlık olabilir. Allah askerlerinin Önce akidede, önce amelde, önce ahlakta olgunlaştırmak gerekir. Ondan sonra Allah yolunda cihada göndermek gerekir. Yoksa insanlar elini kolunu salmayarak canlarını vermeye gitmezler. Mümkün değil. Yani bakın nereden neredere kadar bir silsile var. Sadece cihat değil aynı zamanda ilmin, dini öğrenmenin, meclislerde bulunmanın ve daveti kavramanın, sonra Allah yolunda cihada çıkmanın önemini, farziyetini, vacibiyetini de burada görmüş oluyoruz. Ben bu örneği, bu ülkeyi niçin verdim? Allah Resulü Haneyi, Semaatü ve tanımak ve sevmek bizim kurtuluşumuz mudur? O zaman bizim kurtuluşumuzu sağlayan onu tanımaktır, onu okumaktır, hayatını öğrenmektir, tafsili olaraktan onun mücadelesini kavramaktır. Bu ilçeden buraya geldik. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tanımak, öğrenmek, okumak o zaman üzerimize vaciptir. Çünkü Kurtuluşumuz vacipse cennete gitmemizi istiyorsan ve Allah indinde Rabbimizin rızasını kazanmak istiyorsak bu nereden geçiyor Muhammed aleyhissalatu vesselam'a uymaktan, onun yolunda gitmekten geçiyor. Onu elde etmenin, onun yani sünnetlerini kavramanın yolu nereden geçiyor? İlimden veya siyer çalışmalarından peygamberimizin hayatını veya onun şahsiyetini, güzelliğini, vasıflarını tanımaktan geçiyor. Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim Bakınız, Haşr Suresi 7. ayeti Kerimede Resulullah ve şöyle buyuruyor. وَمَا تَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَوْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size ne verdiyse onu alın. Sizden de ne yasakladıysa ondan sakının. Bu ayet açıkça Peygamberimize itaatın. Onu sevmenin, onun yanında asla itiraz etmemenin ne verirse ona, yani sünnet olsun, rehberlik olsun, amelleri konusunda olsun, itaat etmenin zorunluluğunu ortaya koyuyor. Demin zaten Tekab'ın Suresi 8. ayet-i kerimeyi okumuştur. Ashab 21. ayet-i kerimeyi okuyalım. لَقَدُ كَنَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْرَةٌ O Resulullah da sizin için güzel bir örnek, bir model vardır. Bu da yine bizim için güzel bir örnek olması. Ne yönden örnek olması? Hayatının bütün anları, bütün saniyeleri, bütün günleri, bütün aylar, bütün yılları bizim için örnektir, değerli kardeşlerim. Yine bir başka ayet. اَقُلْ اِنْ كُمْتُمْ يُحْبِبِكُمُ ve وَيَغْفِرْ De ki, evet, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Yine bir başka ayet, Araf suresi 158. ayeti kerime, وَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْدَدُونَ Ona uyun ki, umulur ki kurtulursunuz. Ona uyun ki, yoluna, sünnetine, davetine, onun gittiği izlere, onun gittiği o uygulamalara uyun ki, umulur ki, Kurtulursunuz. Araf 158. ayet-i kerime. Tüm bu okuduğumuz ayetlerden yola çıkarak geldiğimiz nokta şu kardeşlerim. Resulullah'ı tanımak, sevmek, onun yolunda gitmek, onun hayatını öğrenmek, Şema-i'l-Resul dediğimiz Rasulullah'ın seçkin hususiyetlerini çok güzel detaylarıyla öğrenmek hepimizin üzerine vaciptir. Bu açıdan bunu inşallah bu derslerimizde görmeye çalışacağız. Peygamber'e iman edinmeden, o sevinmeden, o okunulmadan onun yolunda gitmek de mümkün değildir. Allah ayette diyor ki madem ki seviyorsanız Muhammed'e uyun. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymak okumaktan geçer. Nasıl uyacaksınız? Okuyacaksınız, öğreneceksiniz, kavrayacaksınız. Tarih kaynaklarına, siyer kaynaklarına, hadis kaynaklarına, bizzat peygamberimizin hakkında Kur'an'ın ayetlerine gideceksiniz, okuyacaksınız. Kişi sevdiğini, değerli kardeşlerim doğrular, doğru değil mi? Ve destekler ve itaat eder. Bu bilimsel olarak bu böyledir. Kişi sevdiği insana itaat eder, sevmediği insana itaat etmez. Kişi tanıdığı insanın yolunda gider. Tanımadığı insanın da yolunda aynı zamanda Gitmez değerli kardeşler. Muhaçadan sahabiler onu çok iyi tanıyordu. Aynı zamanda iman etmiş ve yolunda canlarını vermekten geri kalmıyorlar. Çok iyi tanıyorlar ve onu itiraz etmiyorlar. Boyunlarını büküyorlar Peygamberimizin davasına, onun güzel dinine hizmet ediyorlardı. Bakın, ayet-i kerime, hepinizin bildiği bir ayet-i kerime. Tövbe, 24. ayet-i kerime. "Qul in aba'ukum ve abn'ukum ve ikhwanukum ve azvajukum ve ashiratukum ve amanun ıqtarftumuha ve ticaretun taqshoun kesadha ve masakin min Ayet açık. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, husumaklamanız kazandığınız mallar kesede uğramasından korktuğunuz ticaret. Hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden Vallahi yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse artık Allah'ın emri getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayet erdirmez. O açıdan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden bir mümin, onu canından, malından, kardeşinden, dünyada bütün varlıklardan daha çok sevmedikçe ona hakkıyla iman etmiş, olmaz değerli kardeşlerim. Bu ayet çok tehlikeli bir ayet. İmanları ortaya koyan bir ayet. Mümin bütün varlıklardan, tüm insanlardan daha sevimli görecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Onu hakkıyla tanımak, onu öğrenmekten, okumaktan geçiyor. Onu hakkıyla tutunmak, onu okumaktan, öğrenmekten geçiyor. Ona hakkıyla iman etmek, onu okumaktan, öğrenmekten geçiyor. Onu okumadan, öğrenmeden yolunda gittiğini iddia edenler hakkıyla onun yolunda gitmemiş oluyorlar değerli kardeşlerim. Bakınız ensarlı bir kadın cihat meydanında eşini babasını aynı zamanda kendi oğlunu şehit olaraktan bırakmıştı. Haber gelmiş bu en yakınlarının en çok sevdiklerinin şehadeti onu değerli kardeşlerim bilgilendirmişti. Ama ensarlı kadın tek üzülmemişti. Çünkü Resulullah'ı görmüyordu. Allah Resulü'nü görmediğinden dolayı hüzünleniyordu, kederleniyordu. Ve diyordu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlere de onun sıhhati nasıl? Ta ki Resulullah ve vesselam'ı atıyla beraber gelince, görünce o zaman kalbi mutmain olmuştu. Ne eşine, ne oğluna, ne babasına üzülmüş, sadece Resulullah'ı görmekten dolayı sevinmişti. Ya Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a ne güzel diyordu. Ya Resulullah, musibetin badak ya celal. Ya Resulullah, sen eğer acı vermedikten sonra başkalarının verdiği acılar benim yanımda çok hafiftir. Yani senin acın daha büyük bir acıdır. Benim oğlumun, benim babamın, benim eşimin acısının yanında senin acın daha büyüktür ya Resulullah. Kaynak İbn Hişam'ın dördüncü cilt 50. sayvası Tarih Tabari'nin 2. cilt 74. sayfasında dönüp bakabiliriz. Bakın ensarlı kadının Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgi, muhabbet yani kardeşleri bu idi. Bugün insan gerçekten hakkıyla peygamberini tanıyor mu? Okuyor mu? Bugünün müminleri, Müslümanları hakkıyla Muhammed aleyhisselam'ı okuyor mu? Tanıyor mu? Onun mücadelesini ve onun güzel kişisel özelliklerini öğrenerek hayatında yaşamayı düşünüyor mu? Asla düşünmüyor kardeşlerim. Bugün Mesela nefis ilmi dediğimiz bilim adamları var insanların kişilikleri ve özellikleriyle alakalı bilim dallarında uzman adamlar var onlara sorsak. insan neyi sever diye sorsak insan şu üç şeyi çok sever. Cemalı, kemalı, nevali. Cemal, kemal, neval. Bu üç şeyi çok sever insan. Cemal dediğimiz nedir? Hep en güzeli. Kemal dediğimiz en mükemmeli. Neval dediğimiz sağlam, dürüst sağlam olanları sever. Ben size sorayım insanın yapısında hep bir güzele mail yok mudur? Mesela bir ev almak istediğinde en güzelini, en mükemmelini, en sağlamını, en konforlusunu almak istemez mi? Bir araba almak istediğinde en güzel renkli olanını, en güzel modelli olanını, en sağlam olanını değil mi? En son modellerden olanını istemez mi? Veya günümüzde telefon alanlar var değil mi? Telefonu aydan aya değil günlük değiştirenler var, haftalık değiştirenler var. Hem renginden hem güzelliğinden hem mükemmelliğinden hem çözünürlüğünden hem kameral olmasından hem a a a a b b b bütün özelliklerinin detaylarını en güzeliyle görmek isteyen ve kendisinde bulundurmak isteyen nice nice insanlar görüyoruz. İnsan her zaman cemale yani güzele yani güzel olan şeylere kemale en mükemmel olana nevan dediğimiz aynı zamanda sağlam dürüst olanlara meyn İnsan tabiatı budur. İnsana ne kadar verirsenler güzeli en daha güzelini temenni etmeye çalışır. O halde ben size soran insanların arasında içerisinde aynı zamanda liderlere muhabbet duyan en iyi lidere en sağlam lidere en çıkarcı en menfaat sağlayabileceği insanlara liderlere gönül bağladığını görmüyor musunuz? İnsanlar insanlara bile menfaatla bakar. Menfaatları oranında onlarla birlikte olur. Çıkarları oranında onlarla beraber olur. İnsan insanı severken çıkarları doğrultusunda sever. Mümin böyle olmaması lazım. Hele bazı insanların kuyruklarına basın o zaman o insanlar sizin hakkınızdan neden söyler Hem onların çıkarlarına, saltanatlarına, onun bir takım kazançlarına dokunur. Bakın o insanlarla aranızda ne kadar büyük kavgalar olur. O açıdan Allah muhafaza insanın tabiatında hep böyle cemale, kemale, nevale ne vardır? Bir sevgi meyil vardır. Peki insanların içerisinde en güzel, insanlar içerisinde en sağlam, insanlar içerisinde en mükemmel kişilik Muhammed Aleyhisselam'da yok mudur? O zaman bizim her bir mümin olarak Allah Resulü'nü tanımak noktasında da bu güzel cemal bu güzel temal, bu güzel neval dediğim sağlam, dürüst olan peygamberi tanımak zorunluluğumuz vardır. Bizim meylimiz bura doğru olması gerekir. Çünkü insanların içerisinde en temiz fıtraplı kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Kardeşlerim bakın burası çok önemli. İnsan ancak insanlığını İslam'la veya Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıyla insanlığını kazanır. Yeniden söyleyelim. İnsan ancak insanlığını ne zaman kazanır? Ancak İslam'la tanışır Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını tanımakla insanlığını kazanır. Şereflenme Muhammed Aleyhisselam'la şereflenme olur. Ahlaklanma Muhammed Aleyhisselam'la ahlaklanma olur. Onurlanma onunla beraber olur. İnsandan kafir olanlar her zaman kaybedendir. Yani kafir eşittir kaybedendir. Çünkü kafir her zaman temiz fıtratını kaybetmiştir. Temiz fıtratını kaybeder Temiz kişiliğini kaybeder, temiz konuşmasını, temiz görmesini, temiz düşünmesini, temiz bedenliğini, hayatının bütün temizliğini, bütün güzelliğini kaybeder. O yüzden kafirin adı kaybedendir. Ama mümin Muhammed Aleyhisselam'la beraber olduğu zaman hem kişiliğini, hem karakterini, hem amelini, hem kavlini, hem hayatını, hem imanını, hem geleceliğini, hem dünyasını, hem ahiretini garanti altına alır. Allahu Ekber. O açıdan değerli dostlarım, kardeşlerim Muhammed Aleyhisselam gibi bir kişinin üzerinde şu an konuşuyorsak Allah'ın bir rahmetidir. Çünkü Allah onu bize rahmet olarak göndermiştir. Dilim Muhammed Aleyhisselam'ı anıyorsa benim dilimin güzelliğinden değil Muhammed Aleyhisselam'ın güzelliği dilime yakışmıştır. Bunu unutmayalım. Bizim onu övmemiz medih değil. Bakın Onunla birlikte olmamız bizim için ne Allah bizi başkalarıyla değil Muhammed Aleyhisselam'la iştikal etmiştir. Bu Allah katında en güzel salih bir ameldir. Allah seni seviyor, beni seviyor kardeşim. Çünkü biz Resulullah'ı okumaya gelmişiz. Eğer Allah bize sevmeseydi, başkalarını sevdirseydi bu daha kötü olurdu. Madem ki Allah'ın üzerinde rahmetini görmek istiyorsan oturduğun yere bak kimin üzerinde konuştuğuna bir bak, kimi örnek almak gerektiğine bir bak, kimin hayatını öğrenmeye gayret gösterdiğine bir bak. Sen beşeri, batıl yollarda giden, nefsini, arzularını, şehvetlerini ilah edinen insanları, kişileri değil, Muhammed Aleyhisselam'ı öğrenmeye gelmişsin. Bundan daha güzel bir sanıhamen var mı? Bundan daha güzel sevdirecek bir şey var mı? O yüzden bizim şerefimiz kimle şerefde artıyor? Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le artıyor değerli kardeşlerim. O peygamberde sizin için güzel bir örnek vardır. Sözünde, fiilinde, amelinde, hayat modelinde, eşleriyle olan münasebetlerinde, yüce adaletinde, ulvi karakterinde, bütün hayat mücadelesinde, adanzaya ölümünden doğumuna, doğumundan ölümüne kadar ortaya koyduklarında sizin için güzel bir örnek vardı. Ben şu ana kadar hulasa diyelim özetle, şunu anlatmak istedim ilk derste, ilk mukaddimede biz insanların en güzelini, en şereflisini tanımak için yola çıktık. Siyerimizin bir metotla olan bir bölümüne değindi, Şu an ikinci metotla dediğimiz onun kişisel özelliklerin hususiyetlerini kavramaya başladık. Ve şu an şunu öğrendik, Allah Resulü'nün hayatını öğrenmek vaciptir, farzdır. Madem ki iman ettik, imanımızın mustakim olması için onu okumak zorunluluğumuz vardır. Allah'ın rızasını kazanmanın yolu da onu öğrenmekten, onu tanımaktan geçiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i o halde değerli kardeşim öğrenmen vaciptir ve üzerine mesuliyettir ve o büyük bir ihtiyaçtır. Ashabı onu görüyor ve onu örnek alıyordu. O halde senin ise görmeden sünnetini okumak, hayatını öğrenmek, ve onun yolunda gitmek zorunluluğun vardır. Rabbim sana Muhammed Aleyhisselam'ı hakkıyla sevdirsin. O hakkıyla iman etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Hakkıyla tanımayı, kavramayı, öğrenmeyi bizlere sevdirsin. Rabbim bu ilk sohbetimizden sonuna kadar hakkıyla inşallah oturmayı, sabretmeyi ve dinimize sarılmayı bizlere birlikte sevdirsin. Subhanekallahumme ve bihamdik eşvedü en la ilahe illa ente ve estağfuruka ve tuğbuh İde iç.